Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 14. Radyo Şenliği. Evet 14. Radyo Şen, Yayın Şenliği ni açıldı? Evet tekrardan. Tam da şenliğe uygun bir şekilde açıldı. İki nedeni var. Biri 125 kişiye ulaşıverdik bile. 123 beklerken geriye sadece 118 kaldı. İkincisi ise Leyla ve Nazlı Stüdyo'da. Çok teşekkür ederiz. Bu şenliğe tam da uygun bir şey. Kıkır diyorlar, kıkır diyorlar. <gülüyor> Şu anda Cemal Asım Kutlu ile birlikte Leyla ve Nazlı Kutlu. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Biraz önce zaten kendi sesinizden açık radyo şeyini de dinledik dinlettik dinleyicileri. <gülüyor> Mutlu olduk. Evet. Mikrofona yaklaşırsan çok iyi olur. Benim mikrofonda bir e, Yükseltme ya da bir şey olabilir mi? Düzeltme. Evet, hoş geldiniz hoş tekrar. Biz daha önceden tanışıyoruz tabii ama siz tabii. bir anlatırsanız Cemal Bey. Epey. Tanışma ve evet, Açık Radyo ile tanışma hmm. Ya ben, ben Açık Radyo'yu gerçekten ne zamandan başladım dinlemeyi inanın hatırlayamıyorum. Ne vesileyle tanıştım Açık Radyo ile ama Sonra sizden öğrendim ki 2008 yılından beri destekçi olmuşum. Evet. Ama, <gülüyor> Bunu benden öğrendim. <evet>. Evet. <gülüyor> evet. Gerçekten onca yıldır da açık radyoyu dinliyorum. Hakikaten de çok sık dinliyorum ama ilk başlangıcının nasıl olduğunu inanın hiç hatırlayamadım. Yine muhtemelen arkadaşlarımdan biri önermiştir öyle diye. Çünkü benim gibi İstanbul trafiğinde uzun saatler geçiren biri için radyo çok kıymetli bir şey. Ee, sabah haberleri genellikle sizden ve candan alıyorum. Oh, çok, yani Allah kolaylık versin tabii. Hepimiz hepimize, hepimize <gülüyor> diyelim haberler. Biraz önce Ayda Arelin de e, söylediği gibi sakin bir sesle Kıyamet bilen ne, çöp Neydi tabir tam hatırlamıyorum ama. <gülüyor> öyle bir durum ve ama e, her sabah şey e, şöyle demiş Sayın Ömer Madın her sabah usul usul masal anlatır gibi kıyametin çetelesine tutması baş başına bir üslup başarısıdır diyor. <gülüyor> ama tabii burada bir suçunuz yok sizin değil mi? E, yani olmadığını <gülüyor> umuyorum en azından. Bir de buna karşı nasıl durulur hep birlikte konuşmamız için de bir fırsat veriyor. Yani hiçbir zaman e, bu böyle korkmuştuklar oluyor ama buna boyun eğelim dememeye çalışıyorum. Size nasıl geliyor? Tabii, valla bana şöyle geliyor ki bu dayanışma uyguladığınız, sıkça uyguladığınız bu dayanışma kültürü aslında uzun zamandır çok üstünde düşünmediğimiz, çok konuşmadığımız bir şey. Hatta belki biraz unuttuğumuz bir şey. Halbuki... Her şey dayanışarak oluyor yani bir başımıza aslında hiçbir anlam ifade etmiyoruz. Ee, eğer dayanışırsa hakikaten dediğiniz gibi bir değerler çevresinde birleşebilirsek hani yapamayacağımız bir iş yok hani bu en çok kendimiz için soru toplumumuz ve bütün dünya için bakarsanız. Kızlar ne diyorsunuz diyor hakkında ne, nereden biliyorsunuz babanızdan mı? Evet. Siz ...sıkılmıyor musunuz... ...bütün bu laf salatasından filan? Azcık. <gülüyor> Azcık. <evet>. Azcık. Gülüyorsunuz. <gülüyor> Ama gülüyorsunuz da. Demek ki... ...o kadar da kötü gelmiyor değil mi? Evet. Peki müzik dinliyor musunuz siz? Hı hı. Mikrofondan birazcık yaklaşım. Evet. Ne dinliyorsunuz? Biraz bir iki örnek verin bakalım kızlara. Efendim? <gülüyor> Açık radyo fenomen. Ya ne kadar güzel. <gülüyor> Ama daha hiçbir şey söylemediniz. <gülüyor> Açık radyo fenomen. <gülüyor> Efendim? Açık radyo fenomen. Fenomen. Açık radyo fenomen. Açık radyo fenomen. Fenomen mi dinliyorsunuz? <gülüyor> Ee, biraz da sizin e, ilginç uğraşı alanınızdan da bahsedelim yani mesleki olarak e, çok ender rastlanan bir şey yapıyorsunuz aslında bir ortak dostumuz vasıtasıyla da evet evet buradan da görüşüyoruz e, sevgili timur'a timur selamlarımızı sevgilerimizi evet e, iletelim günaydın diyeyim ben de e, hani ben sizi radyodan hani, cep tanıyordum ama tabii ortak bir dostumuz oldu timur e, Timur akciğer nakli bekleyen bir kişi hastamız demeye dilim varmıyor çünkü pek çok sağlam insandan daha aktif, daha hayatın içinde, evet. daha renkli öyle söyleyeyim. Dolayısıyla o vesileyle tanıştık. Ben 2009 yılından beri aktif olarak akciğer nakli yapıyorum. Bu benim çok uzun yıllar, hemen hemen bütün hayatım boyunca, kariyerim boyunca hayalini kurduğum bir uğraş. 2009 yılında yapmak mümkün oldu. Ondan beridir de bu işin içindeyim ve sonuna kadar da olmaya çalışıyorum. Memleketimizde de 2009 yılında bizim olgularımızla beraber yapılmaya başlayan bir ameliyat oldu bu. Ama sonra gelişti gelişiyor. Amacımız bunu dünya standartlarına çıkarmak neden evet. 2009'dan beri ancak yani ondan önce niye yapılamıyordu biraz da bu konuda aslında bilgi verebilir misiniz ee, bunun çeşitli sebepleri var ama hani e, esasında ben ilk, ilk akciğer nakli başarılı 1983'te yapıldı ben 1990 yılında Amerika'da bir nakil gördüm ve ya ölmeden önce bu işi yaparsam çok iyi olur diye düşündüm ve ancak işte şartları oluşturmak gerekli izinleri almak e, ve sonunda bunu klinikte uygulayabilmek e, yıllarımızı aldı. Şu, o da 2009 yılının 6 Mart akşamına denk geldi. Tabii hmm. bunu ben ben diye konuşmak hakikaten hiç uygun değil. Bu büyük bir ekip ve organizasyon işi. Yani şimdi beni dinleyen ya da dinlemeyen pek çok insan bu işe çok önemli katkılarda bulundu. Hani ben sadece bu ekibin bir parçası olduğum için çok mutluyum. E, dolayısıyla hani e, Ankara'daki bürokratlardan yani ambulans şoförlerine kadar çok geniş bir organizasyon bu. Ee, dolayısıyla... Ama çeyrek yüzyıllık bir gecikmede de ya yani bürokrasi mi acaba? Yani e... şimdi Ömer Bey hep, hep, hep bir <gülüyor> dışarıda <gülüyor> aramak biliyorsunuz evet. kolaydır. Hani sonunda biz gene kendimizde arayalım. Mutlaka bizde bir şeyleri eksik yaptık. Hani biz yapmadıysak bizim hocalarımız yapmıştır. Onlar değilse onların <gülüyor> hocalarıdır gibi <gülüyor> geriye dönebiliriz ama sonunda yani ben Max Weber'e getirecektim sözü acaba o haklı mı diye yani her şeyi yöneten bir bürokrasi canavarı hepimize hakim mi? Aslında o organ nakli özelliğini konuşursak bürokrasi gerçekten bize çok çok da destek olduğu bir süre zaman çok kritik noktalarda verilen çok kritik kararlar var. Yani bu konuda bizim aslında çok şikayet etmememiz gerekir. Evet. Yani e, sosyal konulardaki bürokrasinin e, imajına ters bir bürokrasiyle beraberiz biz aslında bu konu özelinde söylüyorum. Bu daha dar bir alan ve birlikte çalışılan bir alan. E, onlar sahadan çok e, geri dönüş alıyorlar. Ve bence e, iyi bir uyum var bürokrasiyle bunu sahada yapan doktorlar arasında. Bu sebepten de aslında çok başarılı gidiyor Türkiye'de organ nakli düşünürsek. Evet çok kritik yani biraz geç başlamış olmakla beraber çok başarılı olduğunu gerek Timur Ertekin'den gerekse de onu, onun aracılığıyla tanıştık sizinle. Siz daha önceden destekçiydiniz ama biz Timur sayesinde daha bu meseleleri konuşur hale geldik. Hatta bir yemek borcum var size. <gülüyor> Benim de size bir kitap borcum var. O kitabın İngilizcesini bulamadım ama peşindeyim. <gülüyor> yani. Tamam, memnuniyetle. Peki yani e, başarılı olduğunu söyleyebiliyoruz e, Türkiye'de bu organ, akciğer, organ... Aslında akciğer nakli, nakli değil, bütün organ nakilleri üzerinden söylüyorum. Böbrek ve karaciğer konusunda biz gerçekten Avrupa ayarında başarılıyız bu tartışmasız. Yani bunu 5 yıllık yaşama oranları üstünden 5 ve 10 yıllık yaşama oranları Üzerinden söylüyorum Biraz işte kalp ve akciğerde biraz geriyiz Ama e, bunlarda biraz geç başlandı Kalp çok geç başlanmadı belki ama Birazcık daha e, işte, Zorlanması lazım koşulların öyle gözüküyor Evet Kızlar ne diyorsunuz bu Babanızın işiyle ilgili olarak Bilmem <gülüyor> Peki ne çalacağız? Ne getirdiniz? Çok radyo <gülüyor> <gülüyor> evet. Kayda alınıyor bunlar. <gülüyor> ben Kırklar'ın ben doğumluyum. Biliyorsunuz Burhan Öcalı Kırklar'ın doğumluyum. Evet. <gülüyor> Onun grup Alatürk albümünden bir şarkı getirdik aslında. Biraz bizim <gülüyor> hani en azından doğduğum yerin kültürünü anladan bir şarkı. Burhan Uçal'la da dostluğumuz da oldu aslında çok hoş bir insan gerçekten. Evet, evet onu dinliyoruz ama sizin sesinizden de hatta kızlar da yardımcı olursa telefonumuzu söyleyebilir Beraber. miyiz? Beraber bakın Beraber. orada yazıyor. Bizim, evet dinleyici destek hattı 212 343, 343 41, 45. 41 Bir daha söyleyelim isterseniz. Tamam. 0-212-343-4145 yani Groove Alla Turka, Murhan Öcal ve Orkestrası'nın <gülüyor> arkadaşlarından dinliyoruz. Kızlar da telefon evet. çaldıramadığınız zaman söylediğiniz o kadar hiç kimse çalmadı. Dinler, a aramadı. Şimdi bir daha söyleyeyim belki şu anda çalacaklar. çalacaklar bir daha, daha söyleyeyim bakalım. Tamam. Daha. Şu anda arayabilirler. Söyleyin kızlar. Tamam. Kaçtı? 0-212-343-4145 Evet şu anda bekliyoruz. Şu anda destek evet. telefonu da gelecektir zaten. Ve biz söyleşmeye devam ediyoruz. Cemal Asım Kutlu, Leyla ve Nazlı Kutlu ile birlikte canlı yayının içinde saat 16.20. Evet yani Açık Radyo'dan onları da belki programcı yaparız ileride. Kadar, Öyle beklentilerimiz de olabilir. Yani bu bu sene her zaman şeyimiz vardı başka genç nesille bir sonraki kuşakla çok yakın bir şeyimiz oldu bizim. Hı. Her zaman ama bu seneki kadar yüksek bir şey beklemiyordum. Evet. İşte çaldı. Çaldın bu arada. Sizi söylediğiniz ve çaldı telefonlar. Duydun mu? <gülüyor> Leyla, duyuyor musun? <gülüyor> Açık <gülüyor> radyo fenomen. Sen de bir fenomensin aslında. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok güzel. Bey, yani bu sık sık da tekrarladığım, tekrarlamaktan da pek hoşlanmadığım bir şey var. Bir kuşağı kaybetmek gibi de bir ortamın içindeyiz yani. Akademik hayat çok zorlu bir süreçten geçiyor. Pek çok insan görevlerinden azlediliyor, atılıyor. Öyle fikirleri akademik özgürlüklerini kullandıkları için bunun uzun vadede Özellikle e, Leyla ve Nazlı için büyük bir kayıp olabilir eğer yurt dışında eğitimlerini yapmazlarsa. Hatta o zaman bile yani lise ortaokul düzeyinde bile üniversiteye gelene kadar da etkileri olabilir diye kaygılanıyoruz. Bunun için de fikir özgürlüğünü ve çeşitliliği savunmamız gerekir diye düşünüyoruz. Siz ne diyorsunuz? Vallahi bu odaya girdiğimizi biraz daha sakin olun diyordum kızlara ama <gülüyor> Aslan Bey sağ olsun bu od odada hiçbir kural yok. Her hani istediğinizi <gülüyor> yapabilirsiniz dedi. Aslında sadece böyle bir oda değil böyle bir ülke görmek istiyoruz aslında bakarsanız. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani dünyanın da hali o kadar parlak değil doğrusu isterseniz. Ülkeninki de ama bunu aşmamız lazım bu, bu cinneti bir şekilde konuşarak edebiyatla, bilimle aşabilmek zorundayız herhalde. Bu tek başına yapabileceğimiz bir şey değil. Değil. Gene, gene, hani bu dayanışma kültürünü gerçekten ne kadar altına vurgulasak herhalde az olur. <gülüyor> Dolayısıyla... Ee, tabii bu dayanışmayı <gülüyor> hani bizden sonra da bizden sonra gelenlere öğretmemiz lazım. Ortak iş birlikte iş yapma kültürünü birlikte çalışma kültürünü Bu ikisi kendi aralarında gayet iyi anlaşıyorlar <gülüyor> ve dayanışıyorlar ama bunu yaymak lazım bu çok güzel gülüyorsunuz kızlar bize de sirayet ettirdiniz yani ben Teşekkür ederiz Aman Vay, <gülüyor> Vay. <gülüyor> Evet sen de bir fenomen... Söyle bakalım bir daha. Telefonu bir daha söyleyeyim bakalım çalacak mı gene? 0 212 300 43, 41, 41 Bakalım bekleyeceğiz. Destekleri bekliyoruz değil mi? Onlar çok eminler. Hem çok eğlenceliler hem çok cool'lar aynı zamanda. <gülüyor> evet. Peki devam eder. Yani birazdan bitirebiliriz de belki... Ay Evet. Ee, ben bir bir şarkı daha varmış, bir hazırlık Hı. daha varmış. Hı. Onu da öğrenelim. Ne dinleteceğiz? Sonraki şarkı ne olacak? El Nino, El Nino adlı şarkiyi e, ikinci parti. El Nino, El Nino. Evet. İşte Nino. Evet. görüyorsunuz El yeni, yeni kuş Peki kızlar soruyorum Hı. ne demek El Nino? Hı? Bilmem. İspanyolca. Şarkı demek. Hayır. Çocuk demek, ama belli bir çocuk demek. Küçücük, belli bir çocuk. Evet, belli bir çocuktan bahsediyor. O bir okyanustaki bir fenomene de verilen ad aynı zamanda Peru civarında iklimle filan ilgili sıcak dalgası yaratıyor böyle. Ama yani iniyor, çok önemli bir fenomen. Bak ona babanız mı seçti, siz mi seçtiniz? Baba. Yürüs <gülüyor> <dürüst> çocuklar. <gülüyor> evet elin yolunda. Bir ona. telefon daha çaldırdınız da ayrıca. Yay. Evet. <gülüyor> Başarılısınız yani. Evet bu onlar için ama olağan normal bir durum yani. Evet. Bizim için enteresan ve heyecan verici ve yüksek bir durum. <gülüyor> Hayır normal onlar için çalıyor <gülüyor> onlar. Evet olağanüstü. Kim Şöyle dinleyici ve destekçilerimizden biriyle konuşurken. E, Öget galiba söyledi ee, Olağanüstü Bir radyo halbuki olağan Olması lazım dedi doğru. Çok doğru bir tespitti bence Niye olağanüstü olsun ki yaptığımız her şey Bildiğimiz işte Dürüstçe bildiğimiz işleri iyi yapabilmekten ibaret Kesinlikle Ama bizim için çok kıymetli Onun için hakikaten devamını diliyoruz siz dinleyenler de lütfen destek olsunlar. Ben yani. de kendi payıma küçük bir katkıda bulunayım. Hiç küçük değil gerçekten. Yani. Öyle. Çok, yani. çok kıymetli bizim için. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. E, veda etme zamanı geldi galiba. Sizlere kolay Bu gelsin. Ya. Çok teşekkür ederiz. Sağ desek sağ. projesi özel yayın içinde. Cemal Asım Kutlu ve Kızlar Leyla ve Nazlı Kutlu canlı yayın konuklarımızdı. Elinin yodan önce bir kez daha Son uğurlu kez seslerinden telefon numarası istiyoruz. 0-212-343-4145 Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 14. Radyo Şenliği